Resim sergisine giden kıvırcık mavi saçlı çilek yanaklı çocuk resimlere baka baka gezerken birden burnu yerinden oynamış. Ne oluyor demeye kalmadan turuncu boyalı bir el kıvırcık mavi saçlı çilek yanaklı çocuğun burnunu yakaladığı gibi almış ve hop kendine tatmış. O benim burnum diye bağırmış çocuk. Bana ne? Demiş resimdeki turuncu boyalı elin sahibi kız. Beni çizen ressam burnumu çizmeyi unutmuş. Bakıyorum herkeste burnum var. Bende niye yok? Çocuk şaşırmış. Hepimiz aynı olamayız ki. Hepimiz farklıyız. Ve bizi güzelleştiren de bu farklılıklarımız. Hem sende olmayan özelliklerin peşinde koşacağına, var olan güzelliklerinin tadını çıkarsana. Nasıl yani? Burnunun olmaması senin güzel bir resim olmanı engellemiyor ki. Burnun yoksa da çok güzel meyveli şapkan ve uzun güzel kirpiklerin var mesela. Sana da çok yakışmışlar. Gerçekten mi? Tabii ki. Üstüne özlük seni olduğun gibi seven bir de sadık dostum var yanında. Daha ne? Resimdeki kız sevgiyle kedisine sarılmış. <gülüyor> Çiçuk! Kırcık mavi saçlı çocuk birden kendisinin de bir zamanlar böyle kaygıları olduğunu hatırlamış ve hemen annesinin söyledikleri aklına gelmiş. Herkes bir takım güzelliklere sahiptir ama bazıları bunun farkına varmaz. Hep başkası gibi olmak ister. Oysaki en güzeli kendini olmaktır. Resimdeki kız bir an düşünmüş. Çocuğun mavi kıvırcık saçlarından ve çilek yanaklarından da hiç kimse de yokmuş ki. O da farklıymış ama o çok mutluymuş. Hem bu ona başka bir havada katıyormuş. O da bunun kıymetini biliyor ve başkasındaki özellikleri istemiyormuş. Bunu düşününce uzun kirpiklerini ve meyveli şapkasını daha da çok sevmiş resimdeki kız. Burnunun olmaması gülümsemesini engel değilmiş ki. Kıvırcık mavi saçlı çilek yanaklı çocuğa burnunu geri verip kocaman mutlu bir gülücük kondurmuş yüzüne. Ve sergiye gelenleri neşeyle selamlamış. Bir sonraki hafta kıvırcık mavi saçlı çilek yanaklı çocuk arkadaşlarıyla yine sergiye gitmiş. Uzun kirpikli meyveli şapkalı turuncu eldivenli kız resminin önüne geldiklerinde herkes en sevdiği özelliğini bulsun oyunu oynamışlar. Kimi çok güzel şarkı söylediğini, Kimi çok hızlı koştuğunu, Kimi çok kitap okuduğunu, Kimi kıpkıvırcık mavi saçları olduğunu söylemiş. Ve sahip oldukları özelliklerden ötürü kendilerini çok mutlu hissetmişler. Kıvırcık mavi saçlı çilek yanaklı çocuk, Resimdeki kıza çaktırmadan göz kırpmış. Kocaman gülümseme hala resimdeki kızın yüzündeymiş. Çünkü burnu olmasa da uzun kirpikleri ve meyveli şapkası olduğu için çok ama çok mutluymuş.